Felsefe açıklarından Hazırlayan ve sunanlar Yılmaz Murat Bilecan ve Ahmet Rifat Ödül Felsefe Açıklarından programından herkese merhabalar ben Yılmaz benfat merhabalar bugün bir konumuz var konumuz Hacettepe Üniversitesi Felsefe Bölümünden Profesör Doktor Nazile Kalaycı hoş geldiniz Nazile hocam hoş bulduk hoş geldin Nazile hoş bulduk ile güzel bir e, karşılaşma bu benim için. Çocuklarla ve gençlerle felsefe çalışırken tragediyayı nasıl e, adapte ederiz ya da tragediyalardan nasıl faydalanırız derken e, bir kitapla karşılaşmıştım. E, Nazile'nin e, Devrim Sezer'le birlikte hazırlamış oldukları e, bir kitap. E, şu anda o kitap elimde. Dünyaya tragediyalarla bakmak e, Metis yayınlarından çıkan e, bir kitap. Bu kitap doğrusu çok işime yaradı. Okurken büyük bir dikkatle okumama neden oldu ve benim tragedyalarla ilgili ufkumu açan ve çocukların ve gençlerin dünyasına tragedyaları ulaştırmakta, oradan bağlantı kurup felsefe yapmak konusunda çok bana yardımcı olduğunu söyleyebilirim. Bu kitabın temel iddiası aslında... Tragedyaların sadece işte Atina demokrasisini ya da polisin yapısını anlamak değil günümüzü anlamak için iyi bir model olduğu şeklinde. Zaten bu bir çalışma derleme ve burada Nazile'nin, Devrim Sezer'in yanı sıra Serdar Tekin'in, Yunsal Doğan Başkır'ın da yazıları var, makaleleri var. Kitap bize günümüzün etik ve politik problemlerine aslında tragedyalar perspektifinden nasıl bakılabileceğini ya da tragedyaların nasıl bu anlamda bize yardımcı olabileceği konusunda gerçekten de ufuk açıcı bir kitap. Zaten tragedyaların sonraki düşünürler tarafından ele alınışını hatırlarsak birçok filozofun tragedyalardan faydalandığını, tragedyaları andığını, kendi düşüncelerini formüle ederken tragedyalardan peyce faydalandığını biliyoruz. Bu anlamda bizim de günümüz dünyasının sorunlarını yani etik ve politik problemlerine tragedyaların gözünden bakmak hem binlerce yıl öncesinin atmosferinden bakmak anlamında da heyecan verici geliyor. İlk soru benden gelsin o halde. Klasik tragedyalar nasıl bir ortamda doğdu ve nasıl bir işle üstlendiler Nazile Hocam? Edersin. Evet aslında Yılmaz da giriş yaparken tragedyaların doğduğu ortama dair bir şey söyledi ve e, tragedyaların genel özelliğine dair de bir şey söyledi. E, belki de tragedyaların bütün düşünce tarihi boyunca hep popüler olmasının nedenini aslında söylemiş oldu. Tragedyalar evrensel olan ve aynı zamanda olumsal olan, tekil olan problemleri bir kalemde tartışmamıza fırsat veren metinler bu bakım, bakımdan oldukça değerli. Hem insanlık durumunun genel açmazlarını ifade ediyorlar hem de e, çeşitli politik, etik e, problemleri tartışma konusu ediyorlar. Tabii bu tragedyaların genel özelliğinden kaynaklanıyor. Belki hani bu konuşma boyunca biraz daha e, tragedyaların yapısını e, ele alma fırsatımız olacak. Ama ben öncelikle senin sorundan cevaplamaya başlayayım. Tragedyalar nasıl bir ortamda doğdu? Belki hani kökensel olarak tragedyaları ele almak gerekir ama bu çok uzun bir iş olur. Şimdi burada asıl önemli olan şey bu tragedya ozanları arasındaki rekabet. Bize eski Yunan'a dair çok önemli bir şey söylüyor. O da agonal gelenek ya da çatışma. Hem demokrasi hem tragedya çatışan savların aynı anda temsil edilmesini e, gerektiren bir biçim. Bu nedenle tragedyalar ve demokrasi arasında bir e, kökensel bir ilişki var. Her ikisi de çatışan argümanların eşit şekilde temsil edilmesini gerektiriyor. Bizde programımızın başlığına zaten iyi ile iyi'nin çatışması ya da haklıyla haklının çatışması gibi bir başlık koymuştuk. Birbiriyle karşıt olan iki fikrin ya da iki düşüncenin değil de aslında hangisinin doğru ya da yanlış olduğu konusunda kararın çok net olmadığı o agonistik aura sanırım. Evet evet ama bu çok daha sonraları tragedyalara dair bir yargı Hegel'in yargısı Hegel 19. yüzyılda tragediyayı e, haklı ile haklı olan arasındaki çatışma diye e, tanımlıyor. Ama eski Yunanlara sorsak onlar tragediyayı böyle tanımlamazlar. Aristoteles mesela Tragedya'nın hamartia'dan kaynaklandığını söylüyor. Hamartia bir yanılgı, bir hata ama bu çok da bilgisizlikten kaynaklanan bir hata gibi görünmüyor. Trajik kahramanın zorunlulukla yaptığı bir hata. Sanki hani tanrıların insanlara göndermiş olduğu bir yanılgı bu. Kaçınamadığı bir bir yazgı var ve bunun formülasyonu şunu belki sormak gerekiyor. Yani giderek trajedide bir bir çatışmanın formüle edildiğini Görüyoruz. Ama tragedya bir e, gelenekte bir, bir yere e, karşılık geliyor. Onun öncesinde mesela Eski Yunan'da işte muammalar var, kehanet anlatıları var, kehanetler var, labirent anlatıları var. Tragedya bunlardan sonra geliyor. Bunların ardından işte sofislerin çatışan argümanları gelecek. Felsefe bu e, yaratılardan sonra e, icat edilecek bir düşünme biçimi. E, böyle baktığımızda tragedya Düşünce tarihinde bir yerde konumlanıyor. Ve bunların hepsi bir çatışmanın formülasyonu. Çatışmayı türlü şekillerde ifade edebiliriz. Dünyevi ile tanrısal olan arasında, insani olanla kutsal olan arasındaki çatışma ya da insanla hayvan olan hayvan arasındaki çatışma kültürle doğa arasındaki çatışma kolektif ile birey arasındaki çatışma diye ifade edebiliriz. Belki şöyle söylemekte sakınca olmayacak. İnsan dediğimiz varlık antropoz Belirli bir dönemde ortaya çıkıyor. Ve onun ortaya çıktığı dönem, aynı zamanda uygarlığın ortaya çıktığı dönem, yani polisin, bir kent devletinin, bir hukuk devletinin ortaya çıktığı dönem, aynı zamanda insan elinden çıkma yasaların, nomosun ortaya çıktığı dönem, ve aynı zamanda belirli bir düşünme biçiminin ve belirli bir söz söyleme biçiminin, yani logosun ortaya çıktığı dönem. Şimdi bütün bunlar, Ortaya çıktığında elbette eski ve yeni arasında bir çatışma meydana geliyor. Ve tragedi bu çatışmayı yansıtıyor aslında. Yani Hegel iyi ve iyinin çatışması diyecek ama eski Yunan'da çatışma derken daha çok bu kastediliyor. Ve belki de üç büyük tragedya yazarına baktığımızda, bakarsak çatışmanın giderek, Onların yaşadığı dönemde bile nasıl dönüştüğünü görürüz. E, kimleri e, kastediyoruz? Aisilos'u, Sofokles'i ve Eurupides'i kastediyoruz. E, Aisilos yaşadığında henüz aristokrat değerler toplumsallığı belirliyor. Ama bir taraftan da demokrat değerler e, çıkıyor. Ve bu ikisi arasındaki çatışmayı anlatıyor e, Aisilos. Kutsal olan ile dünyevi olan arasındaki çatışmayı anlatıyor. Sophocles ise daha çok e, insanlık durumunun e, trajik yanlarıyla ilgileniyor. Yurupides'in yaşadığı döneme geldiğimizde ise demokrasinin artık yavaş yavaş bozulmaya başladığını görüyoruz. Yurupides ise demokrasinin paradokslarını anlatıyor, açmazlarını, çatışmalarını anlatıyor. Tabii ki neyi anlatmaya çalışıyorum şimdiye kadar? İnsan, birey ortaya çıkarken pek çok şeyden kopmak zorunda kaldı. Doğadan kopmak zorunda kaldı, işte kolektif varlıktan kopmak zorunda kaldı, giderek diğer kabilelerden kopmak zorunda kalacak ve belirli aidiyetlere sahip bir birey, bir Atinalı ortaya çıkmaya başlayacak. İşte tam da bu noktada demokrasinin bir kurumu olarak hizmet eden tragediyalar farklı haklılık iddialarını eşit şekilde tartışma konusu yapıyorlar ya da ne diyelim, farklı aidiyetlere sahip olan bireyleri eş şekilde sahneye çıkartıp onların arasındaki çatışmayı temsil ediyorlar. Tragedyaların ele aldığı sorunlar ile demokrasi arasında yani Atina demokrasi arasında da bu anlamda Bağ kurabiliriz herhalde değil mi? Yeni e, ortaya çıkan e, bir şey demokrasi ve onunla beraber gelen bir takım e, kavramlar var. İşte e, adalet gibi, yurttaşlık gibi, e, e, toplumsal yaşam gibi bütün bunlar e, tragedyalarında e, konusu oluyorlar. Ve tragedyalar bu sorunlar üzerinden e, yürüyor aslında ve bu sorunları kamusal alanda tartışmaya açıyorlar. Bu sorunların demokrasi açısından önemli hakkında neler söyleyebiliriz? Aslında şunu diyebiliriz belki. Bunları tartışmadan önce, evet bütün bunlar tartışılıyor. Çünkü eski ile yeni arasında bir kopuş var. Ve bu kopuşun yol açtığı paradokslar var. Ve bunlar tartışma konusu yapılıyor. Tragedyalar için kısa bir ömür de söz konusu herhalde değil mi? Bernard çünkü e, 100 yıl diyor e, tragediyaların ömrü. O bildiğimiz anlamda klasik tragediyaların ömrü bu kadar mı oluyor? Yani böyle bir başlangıç ve bitiş çok net söylenebilir mi? E, söylenebilir. E, Jean-Pierre Varnan bunu iddia ediyor ama sadece o söylemiyor. Aristoteles de benzer bir e, yargıya sahip. Nietzsche de benzer bir yargıya sahip. E, Aristoteles diyor ki e, Agaton'la birlikte tragedya geleneği son bulur. Agaton Sofokles'in oğludur. O da tragediya eserleri yazmaktadır. Ne yapmıştır Agaton? Düğün kısmını kurgulamıştır. Yani düğün kısmının kurgulanması aslında çatışmanın yavaş yavaş tragedyanın e, ufkundan silinmeye başladığı anlamına geliyor. Bir taraftan da kurgusal çatışmaların yaratıldığı anlamına geliyor aslında. Benzer bir şey, yargı Nietzsche tarafından da bildirilir. Ama o Agathon'un da öncesine Euripides'e götürür e, tragedyanın e, yozlaşmasını. Nietzsche'ye göre Euripides, tragedya sahnesine makinadan tanrıyı getirmiştir. Ve makinadan tanrı, çıkmazlar içinde kalan kahramanı yukarıdan kurtaran bir el er gibi işin içine karışmıştır. Bu da tragedyanın can damarı olan çatışmayı sonlandırmıştır. Oysa tragedyada çatışmanın hep devam etmesi gerekir. Yani ortada bir uzlaşma varsa, sorun çözüldüyse orada artık bir tragedya yoktur. Ve genel olarak bütün tragedyalar bir adaletsizlikle başlar ve başka bir adaletsizlikle son bulur. Eğer adaletsizlik telafi ediliyorsa ortada bir tragedya. Yoktur. Arna'nın söylediklerini şöyle toparlayabiliriz. Tragedyalar kandaşlığa dayalı analık hukuku ile yurttaşlığa dayalı kamu hukuku, ana soyluluk ile baba soyluluk, mitos ile logos arasındaki bir dönemde yazılmış. Bundan dolayı da anne katli, baba katli, ensest ilişki, sadakat, kan bağı, evlilik, kadınlık erkeklik rolleri, hak ile adalet arasındaki e, mesafe, iktidar ile e, hakikat arasındaki e, mesafe gibi meseleleri tartışma konusu yapmıştır. Peki Nazil Hocam, şimdi anlattıklarınızdan çıkardığım kadarıyla bu tragedyalarla Atina demokrasisi arasında nasıl bir bağlantı kurulabilir? Yani bu bir ihtiyaç mıdır yoksa bir sonuç budur? Ne dersiniz? Sen bu soruyu böyle çok kolay cevaplayamam tabii ki. İhtiyaç ya da sonuçtur diyemeyeceğim ama e, demokrasinin taleplerine göre e, biçimlendiğini söyleyebiliriz. E, Atina demokrasisinin iki temeli var. E, Aristoteles'ten söylüyorum bunu. Dostluk ve ikna ve tragedyalar açısından belki de bu ikna meselesi oldukça önemli. Tragedyalar yapılan düzenlemelere dair yurttaşları ikna etme işlevi görüyorlar. E belki de politik kurum olarak kabul edilmesinin gerekçesi bu. Yani bir takım düzenlemeler yapılıyor ama ben yaptım oldu diye uygulamaya konulmuyor. Bu düzenleme konusunda yurttaşların da ikna edilmesi gerekiyor. Ve tragedyalar bunu yapıyor. Bir örnek verebiliriz buna. Mesela Aysilos'un Oresteya üçlemesi tam da e, rasyonel iknanın, e, rasyonel politika için nasıl gerekli olduğunu temellendirir ve bu üçlemede e, ikna, e, şiddeti iptal eden bir uygulama olarak kabul edilir. Şimdi e, tragediyi böyle kısaca bir hatırlayalım, bu üçlemeyi kısaca hatırlayalım. Agamemnon vardır. Agamemnon'un kızını, kurban etmiştir e, savaşa gitmeden önce, Turay'a savaşına gitmeden önce. Karısı bundan dolayı kocasına çok kızmıştır. Döndüğünde Külü Taymestra yani karısı kocasını öldürmüştür. Daha sonra bunun üzerine de Orestes e, babasının öldürülmesine hazmedememiştir. Babasını öldürmüştür e, ve en sonunda bir mahkeme kurulmuştur ve bu mahkemede Orestes yargılanmıştır ve mahkeme kararına göre Orestes Suçsuz ilan edilmiştir. Bize bu gidişat bir şeyi söylüyor. E, Aysilos'un bize verdiği mesaj şu aslında. Eğer rasyonel bir ikna mekanizmasını işletemezsek o zaman bir kan yere düşen bir kan başka bir kanla temizlenmek zorunda kalır. E, ama Atinalılar meselelerini barbarlar gibi şiddet yoluyla çözmezler. Peki neyle çözerler? Rasyonel bir ikna ile çözerler. Tabii ki hemen bu e, üçlemenin e, öncesinde yapılan bir düzenleme vardır. Efi e Altes tarafından yapılmıştır. Bir reformdur. Areopagos reformlarıdır. Kan davasıyla ilgili meseleleri yargıla, yargılamak soylulardan oluşan Areopagos Meclisi'nden Halk Mahkemesi'ne devredilmiştir. Ve Aysilos da bu üçleme ile bu düzenlemeyi gerekçelendirmekte ve yurttaşları bu konuya ikna etmeye çalışmaktadır. Yani bu noktada e, seyirciden e, tragedyaların bir beklentisi var. E, yasal olarak e, oluşturulmuş bir hükmün ya da kararın bir, ya da bir politikanın uygulamaya konan bir politikanın desteklenmesi anlamında e, bir işlev görmüş oluyorlar. Seyirci bu noktada gerçekten ne kadar aktif, ne kadar katılıyor ne kadar tragedyalardan etkileniyor bununla ilgili bir şey var mı acaba fikrimiz? Evet onunla ilgili bir fikrimiz var ama onu söylememek önce şunu da söylemek isterim yoksa tragedyalara haksızlık etmiş oluruz e, trageya yazarları hiçbir zaman sadece bir yasayı örmek amacıyla bir eser yazmazlar Bir taraftan bu hani bu rasyonel düzeni gerekçelendirirken aynı zamanda bu rasyonel düzen tarafından, Kurban edilmiş kişilerin sözlerini de sahneye taşırlar. Eğer bunu da yapmasaydı o zaman gene bir tragedi olmazdı. Yani sadece e, işte politikacıların yaptıklarına bir övgü değildir. Aynı zamanda bu yeni düzenlemenin kurbanlarını da sahneye taşırlar. Mesela Doğru. Antigone tragediasından e, örnek verirsek, hı hı. E, Antigone tragediasında kimin haklı olduğuna o kadar kolay karar verilemez. Kriyon konuştuğunda herkes Kriyon'a hak verir. Antigone konuştuğunda herkes Antigone'ye hak verir. Yani farklı haklılık iddialarını Eşit şekilde Sofobles sahneye taşınmıştır. Bu nedenle eser bir tragedi olabilmiştir. O zaman yurttaştan beklenen de belki de şu bu karşıt fikirleri tanıması ve sahnede bunları bir anlamda görmesi. Geriye döndüğünde de belki de bu tartışmayı kendi iç dünyasında devam ettirmesi. Bu anlamda... Tragedyanın kendisi bir yargıda bulunmuyor diyebilir miyiz? Bunu bence sen çok güzel ifade ettin. Senin söylediklerine ancak birkaç cümle ilave edebilirim. E, gerçekten de Tragedya seyirciye böyle bir iyi yurttaş olmanın vasfını öğretiyor. İzleyen seyircinin zihniyetini bir genişlemeye yol açıyor. Bu bakımdan önemli. Aslında seyirci... Tragedya eserini izlediğinde şunu görüyor. Antigone, Kriyon'u asla anlamıyor. Kryon, Antigone'yi asla anlamıyor. Aslında tragedya kahramanları yargılamıyor. En başında düşünceleri ne ise tragedya kahramanlarının. ilerleyen bölümlerde de düşünceleri aynı. Çok inatçılar, çok ısrar ediyorlar. Ama ne oluyor? Tragedyanın sonunda kahramanlar ölüyorlar. Bir nevi açmazlarından, yani kahramanların açmazlarından ders alabilme, sonuç çıkarabilme gibi bir durumla mı karşı karşıya kalıyor seyirci? Tragedyada kahramanların, büyük eylemlere imza atan kahramanların sonunda ölüyor olmasının bir nedeni var tabii ki. Ama demokrasi açısından önemli olan şey, madem ki tragedya yargılama yetisinde bir gelişmeyi temsil ediyor, o halde şunu söylememiz gerekir. Tragedyanın bir bakıma politik işlevi Koro ile seyirci arasındaki diyalogta gerçekleşiyor. Koro seyirciyi farklı haklılık iddiaları arasındaki gerilimlere belli bir mesafeden bakmaya ve bir durup düşünmeye davet ediyor. Bu bakımdan da tragedya seyircisinin yargı yetisini zihnini genişleten bir etkisi var tragedyanın. Amaç Zihniyeti başka olanı da iç, içine alacak ölçüde genişletmek. Bu başka kim olabilir? Troyanlar olabilir, e, Persler olabilir, ölmüş olanlar olabilir, atalarımız olabilir, Atinalıların dışındaki insanlar olabilir. Onun bakış açısını da kapsayacak şekilde zihniyette bir e, genişlemeyi e, sağlıyor Tragedya. Belki ötekinin gözünden de bakabilmeyi öğreniyorlar. Ama belki de şu da çok önemli bir mesele. Antik tiyatro kapalı bir yapı değil. Bir tarafı hep doğaya açık. O açıklık bize başka bir şeyi daha söylüyor. Tiyatro sadece iyi yurttaş olmayı öğretmiyor. Aynı zamanda insana şunu da söylüyor. Sen bir yurttaş olarak belirlenmenin ötesinde unutma ki aynı zamanda doğanın çocuğusun. Yani zaman zaman yurttaş olmak bile bir yabancılaşma olabilir. Tam da burada onun doğaya ait bir varlık olduğunu hatırlatıyor. Peki Nazil Hocam, bu anlattıklarınızın bağlamında filozofların tragediyaya e, odaklanmaları, onların ilgi konusu olması bunlarla ilişkili olabilir mi sizce? E, teatronun bir temsil alanı olması, bir toplumsal temsil alanı olması ve aslında bir tür... E, istenen insan modeline dair örnekler sunuyor olabilmesi, filozofların etik ve politik olarak tragediyayı konu etmesiyle ilişkili olabilir mi? E, belki şöyle demek daha doğru olur. Tragedyaların e, her dönem filozofların e, ilgisini çektiğini söyledik. Ama daha çok 19. yüzyıl e, tragedyaların e, yeniden canlandığı bir dönem olmuş. E, Hölderlin, Hegel, Schelling, e, Schiller... Marx, Nietzsche, neredeyse tragedya hakkında konuş, konuşmayan yok gibi. Fakat 19. yüzyılda tragedyaların ele alınmasıyla, günümüzde tragedyaların ele alınması arasında bence bir farklılık var. 19. yüzyıl filozofları daha çok trajik olan üzerine yoğunlaşıyorlar. Yani trajik olanın neliğini sorgulamaya çalışıyorlar. Günümüzde ise filozoflar, düşünürler, Biçimsel olarak değil içeriksel olarak yaklaşıyorlar tragedyalara. E, güncel problemler, etik problemler olabilir, epistemolojik problemler olabilir, politik problemler olabilir. Yani her durumda belirlenmiş bir problem çerçevesinde tragedyaları ele alıyorlar ki ben de böyle yapıyorum. Günümüz etik ve politik problemlerine gelirsek eğer ne gibi benzerlikler var? Bir tragedya üzerinden örneğin güncel bir politik soruna ya da etik bir soruna yanıt arayabilir miyiz? Ya da tragedyadaki o tartışma ortamını günümüzün bir problemine taşıyıp düşünebilir miyiz üzerinde? Ee, düşünebiliriz tabii ki çünkü tragedyalar okuduğumuzda hep bize çok tanıdık geliyor temalar birebir aynı olmasa bile e, çünkü e, elbette e, hem hem tanıdık hem de tanı hem de yabancı değil mi tanıdık bir şeyler var ama farklı olan bir şeyler de var bu birazcık tragedya kahramanlarının e, belki de canlı oluşundan kaynaklanıyor onlar geçmişin karanlıklarında kalmış ölü varlıklar değiller aslında yaşamaya devam ediyorlar ve her dönemin sembolik evrenini ve değişimlerini ayak uydurarak onlar da dönüşüyorlar. Onun için mesela Antigone tragedyalarına baktığımızda pek çok Antigone eee tragedyası yazılıyor çok sonraları. Antigone'nin mesela bazen devrimci olduğunu görüyoruz, varoluşçu olduğunu görüyoruz, nihilist olduğunu görüyoruz, anarşist olduğunu görüyoruz. Son yıllarda izlediğim bir fi film, Kanadalı bir yönetmen Sophie Deras'ın Antigone'sinde mesela Antigone bir mülteci olarak canlandırıldı. Evet ben, ben de izledim o filmi. Orada <gülüyor> şunu soruyor. Yani Antigone günümüzde yaşasaydı nasıl bir sorunla karşı karşıya kalırdı ve kardeşini nasıl bir durumdan kurtarmak zorunda kalırdı sorusuna bir cevap var o ıı, filmde Oedipus tragediyasından da bahsedebiliriz. Oedipus tragediyası ve Antigone belki de en fazla ele alınan tragediyalar olmuşlar Freud'un ıı, yorumunu biliyoruz on, ıı, Oedipus tragediyasına dair. Freud işte bu tragediyada neyi görüyor? Bilinç dışı ile arzu arasındaki ilişkiyi görüyor. E, Dönöz daha sonra tekrar bu tragediyayı ele alıyor o Freud'u Freud eleştiriyor çok daha farklı bir noktadan bakıyor. Ona göre bilinç dışı ile arzu arasındaki ilişkiyi görmüyoruz da egemenin arzuyu nasıl biçimlendirdiğinin formülasyonunu görüyoruz. Foucault başka bir yerden bakıyor. Oedipus tragediasında iktidar ile hakikat arasındaki ilişkiyi ele alıyor ki bence oldukça önemli bir mesele Oydupus Tragedyası mesela post tartışmalar açısından çok verimli olabilirdi çünkü bize şunu gösteriyor iktidar ile hakikat arasındaki ilişki mutlak değildir hiçbir iktidar kendini hakikatle temellendir temellendiremez ve kendi iktidarına mutlak bir temel aramanın sonu iktidarını kaybetmek olacaktır ki Oidipus'un başına gelen budur. Ama Oidipus'u bağışıklayıcı bir topluluğu analiz etmek için okumak da mümkün. burada Oidipus trajedisinden yola çıkarak onun farklı yorumlarından hareket ederek biraz farklı filozofların gündemine nasıl filozofların gündeminde nasıl ele alındığını Anlatmaya çalıştım ama bunu bütün tragedyalar için yapmak mümkün. Tragedyaların bize heyecan verici yanı da bu herhalde değil mi? Orada ele alınan problemi günümüze taşıyıp, günümüz problemleri üzerine, günümüz filozofları üzerinden hatta düşünceler, yeni fikirler üretmek ve onun üzerine defalarca defalarca durmak mümkün. Bugün konuğumuz Hacettepe Üniversitesi'nden Profesör doktor. Nazile Kalaycı'ydı. Kendisine çok, çok teşekkür ederiz. Evet Nazile hocam. iyi ki varsınız. iyi ki geldiniz. Umarım yeniden başka bir programda sizinle birlikte olabiliriz. Çok teşekkür ediyorum ben de. Ben de çok teşekkür ederim. Hoşçakalın. Hoşçakalın.